Casim Avcı tarafından Sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 28. bölüm Beni Kurayza Gazvesi Beni Kurayza, Medine'nin güneydoğu tarafına doğru uzanan ovalık bölgede Utum adı verilen kalelerde yaşamaktaydı. Geçimini tarım ve ticaretle sağlayan kabilenin, Beni Nadir'le de akrabalık bağı bulunmaktaydı. Beni Kurayza, Beni Nadir'le birlikte Evz kabilesinin müttefiki olup, Medine Sözleşmesi'ne de Evz kabilesinin müttefiki olarak katılmışlardı. Anlaşmalarına sadık kalmadıkları, ve Hazreti Peygamber'e ihanet ettikleri gerekçesiyle, Beni Kaynuka ve Beni Nadir'in sürgün edilmesinden sonra, Medine'de Beni Kurayza Yahudileri kalmıştı. Medine sözleşmesine göre, Beni Kurayza'nın şehrin savunmasına katılması gerektiği halde, Hendek gazvesi sırasında bu şartı ihlal etmiş ve sürgünden sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir'in reisi Huyey bin Ahtab'ın etkisiyle, onlarla ittifak kurmuştu. Halbuki Hazreti Peygamber, kendileriyle anlaşmalı oldukları için, Hendek gazvesi sırasında, Beni Kurayza'nın ikamet ettiği tarafa Hendek kazdırmamış. Ayrıca, Hendek kazımında kullanılan, kazma, kürek gibi malzemelerin bir kısmı, Beni Kurayza'dan temin edilmişti. Beni Kurayza'nın ihanetine uğrayan Hazreti Peygamber, onların Medine'ye ani bir baskın düzenleme ihtimaline karşı, Gözdağı vermek amacıyla Seleme bin Eslem eleşheli komutasında 200 ve Zeyd bin Harise komutasında 300 kişiden oluşan birlikler gönderdi. Hendek gazvesinin en kritik anında Beni Kurayza'nın ihanet etmesi Müslümanları zor durumda bırakmıştı. Bu sırada Gatafan kabilesinin ileri gelenlerinden Nuaym bin Mesud'un Müslüman olup Hazreti Peygamber'in isteği doğrultusunda Beni Kurayza ve müttefiklerini birbirine düşürmesi ve Hendek gazvesinin sona ermesiyle tehlike atlatılmış oldu. Kaynaklarda yer alan rivayetlere göre Hazreti Peygamber Hendek gazvesinden sonra evine döndüğünde öğle vakti gelen vahi üzerine Bilal-i Habeşi'yi çağırarak ashabına ikindi namazını Beni Kurayza topraklarında kılmalarını duyurmasını emretti. Ardından zırhını giyip silahlarını kuşanarak atına bindi. Sancağı Hazreti Ali'ye vererek öncü birliklerle gönderdi. Kendisi de Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektumu vekil bırakıp, etrafında süvari ve piyade birlikleri olduğu halde sefere çıktı. Muhtelif zamanlarda hareket eden birliklerden bir kısmı yolda ilerlerken ikindi namazı vaktinin girmesi üzerine namazın Beni Kurayza topraklarına varmadan kılınıp kılınamayacağı, ve bunun Hazreti Peygamber'in emrine muhalefet olup olmayacağı hususunda ihtilafa düştüler. İkindi namazını bir kısmı yolda vaktinde kılarken, bir kısmı da yatsı namazına doğru Beni Kurayza topraklarına ulaşıp orada kıldı. Durum Hazreti Peygamber'e arz edilince onun herhangi bir tarafı tenkit etmediği görüldü ve böylece her iki türlü davranışın da uygun olduğu anlaşıldı. Hazreti Peygamber'den önce Beni Kurayza kaleleri önüne varmış olan Hazreti Ali burada Yahudilerin Hazreti Peygamber ve hanımları hakkında çok kötü sözler söylediklerini duydu. Bunları duyup üzüleceğini düşündüğü için Hazreti Peygamber'den onların bulunduğu yere yaklaşmamasını istedi. Resulullah Hazreti Musa'nın daha ağır durumlarla karşılaştığını hatırlattı ve kendisini görmeleri halinde Beni Kurayza'nın hiçbir şey söyleyemeyeceğini ifade ederek onların kalelerine kadar ilerledi. Hazreti Peygamber buradan Yahudi ileri gelenlerine teker teker seslenerek onları Müslüman olmaya davet etti. Olumsuz cevap vermeleri üzerine Allah ve Rasulünün emrine boyun eğip kalelerinden inmelerini ve teslim olmalarını istedi. Bu teklifi de kabul edilmeyince çatışma başlamış oldu. Beni Kurayza, 15 veya 25 gün boyunca kuşatıldı ve bu arada karşılıklı olarak şiddetli ok ve taş atışları yaşandı. Müslümanlar 3000 savaşçı ve 36 süvariden oluşurken, Beni Kurayza savaşçıları, reisleri Kâb bin Esed ve müttefiki Huyey bin ahtab komutasında 600-700 civarındaydılar. Beni Kurayza'dan savaşanların sayısı hususunda 400, 800, ve 900 sayıları da zikredilmektedir. Bu arada münafıklar Beni Kurayza'ya giderek onları Müslümanlara teslim olmamaya çağırıyor, direnmeye devam etmeleri halinde kendilerine yardımda bulunacaklarına söz veriyorlardı. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan ve münafıkların vaat ettiği yardımın gelmediğini gören Yahudiler, Hazreti Peygamberle müzakerelerde bulunmaya karar verdiler. Beni Nadir'in şartlarını, yani Mal ve silahlarını bırakıp birer deve yükü eşya ile Medine'den ayrılmayı önerdiler. 2 yıl önce müsamaha gösterip Medine'den ayrılmak üzere serbest bıraktığı Beni Nadir'in Hendek Gazvesi sırasında kendisine karşı düşman saflarında yer aldığını görmüş olan Hazreti Peygamber bu teklifi kabul etmedi ve onların sadece kayıtsız şartsız teslim olabileceklerini söyledi. Beni Kurayza Hazreti Peygamber'den kendilerinin müttefiki olan Evz kabilesine mensup Ebu Lübabe bin Abdülmünzir'i bazı konuları görüşmek üzere yanlarına göndermesini istediler. Ebu Lübabe'den kendilerini bu durumdan kurtarmasını isteyen Yahudiler, görüşme sırasında Hazreti Peygamberin kendilerine ne yapacağını sordular. Ebu Lübabe eliyle boğazını işaret ederek öldürüleceklerini ima etti. Ancak kısa bir süre sonra bu şekilde davranmakla Allah'a ve Resûlüne ihanet ettiğini düşündü ve çok pişman oldu. Mescid-i Nebevi'ye giderek kendisini direğe bağladı ve Allah tarafından affedilip, ipleri bizzat Hazreti Peygamber tarafından çözülünceye kadar zaruri ihtiyaçlarını karşılama amacı dışında günlerce direğe bağlı kaldı. Tövbesi kabul edilen Ebu Lübabe, bundan dolayı duyduğu sevinçle mallarının tamamını sadaka olarak dağıtmak istemiş, ancak, Hazreti Peygamberin tavsiyesi üzerine üçte birini infak etmiştir. Muhasara dolayısıyla çaresiz kalan Beni Kurayza, Hazreti Peygamberin vereceği hükme razı olarak kalelerinden indiler ve teslim oldular. Bu arada daha önce Hazreç kabilesinden Abdullah bin Übey bin Selul'ün müttefik Beni Kaynuka Yahudileri için aracı olup onları ölüm cezasından kurtardığını dikkate alarak evsiler de Hazreti Peygambere gelip Ondan müttefikleri Beni Kurayza'ya iyi davranılmasını istediler. Bunun üzerine Beni Kurayza hakkında hüküm vermek üzere onların teklifiyle Evs kabilesinden Sa'd bin Muaz'ın hakem olarak tayin edilmesi kararlaştırıldı. Hendek gazvesi sırasında yaralandığı için Medine'de bir çadırda tedavi görmekte olan Sa'd bin Muaz Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere getirilirken Evsiler ona sürekli müttefik Beni Kurayza lehine hüküm vermesini telkin etmekteydiler. Saad, kendisinin vereceği hükme razı olacaklarına dair hem Evsiler ve Beni Kurayza'dan hem de Hazreti Peygamber'den söz aldıktan sonra kararını açıkladı. Savaşabilecek yaşta bulunan erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, mallar Müslümanlar arasında taksim edilecekti. Hazreti Peygamber, Sad'ın Allah'ın hükmüyle hükmettiğini belirtti ve isabet ettiğini söyleyerek tasdik etti. Nitekim Sad'ın bu kararının Tevrat'a uygun olduğu, Kur'an'da da Allah ve Resulüne savaş açan ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara verilecek cezalar arasında böyle bir hükmün bulunduğu görülmektedir. Beni Kurayza esirleri belirli yerlerde bekletilirken ele geçirilen ganimetler de bir araya toplandı. Beni Kurayzadan ganimet olarak 1500 kılıç, 300 zır, 2000 mızrak ve 1500 kalkan ele geçirildiği nakledilmektedir. Daha sonra hendekler kazılarak ölüme mahkum edilenlerin cezaları infaz edildi. Kadınlardan sadece Beni Kurayzalı kocasının isteği üzerine bir değirmen taşı yuvarlayarak sahabelerden hallat bin süveydin ölümüne sebebiyet veren Beni Nadire mensup Nübate isimli kadın öldürülmüştür. Hazreti Peygamber'in emri üzerine, beni Kurayzadan ölüm cezası verilenlerin tevrat okumalarına müsaade edilmiş, kendilerine yiyecek ve içecek verilip, ölüm cezasının serin ortamda uygulanmasına dikkat edilmiştir. Sayıları bin civarında olduğu kaydedilen esir kadın ve çocuklardan bir kısmı serbest bırakıldı, bir kısmı sahabelere verildi, bir kısmı da satılarak geliri cihad için at ve silah alımında kullanıldı. Bu arada Hazreti Peygamber henüz bülü çağına ermemiş çocukların annelerinden ayrılmamasını, öksüzlerin de müşriklere veya Yahudilere değil sadece Müslümanlara satılmasını istedi. Ganimetten humus ayrıldıktan sonra kalan beşte dörtlük kısmı savaşanlara dağıtıldı. Beni Kurayza'ya ait topraklar ve hurmalıklar bölüştürüldü. Ganimet mallarından piyadelere bir hisse, süvarilere de ikişer hisse verildi. Hazreti Peygamber gazveye katılmış olan kadınlara da bazı hediyeler verdi. Değirmen taşıyla şehit edilen Hallad bin Suveyt'le, muhasara sırasında eceliyle ölen Ebu Sinan bin Mıhsan'a birer hisse ayrıldı. Beni Kurayza gazvesinde kuşatma sırasında birkaç kişi Müslüman olmuştur. Hazreti Peygamber esirler arasında bulunan Reyhane binti Zeyd bin Amr'la onun Müslümanlığı kabul etmesinden sonra evlenmiştir. Ahzab Suresinin 26 ve 27. ayetlerinin Beni Kurayza gazvesine işaret ettiği kabul edilmektedir. Son Peygamber onu anlamak ve anlatmak için...